Merhaba açık radyo dinleyicileri kulak verdiğiniz için teşekkürler. Farklı konulardan bahsedeceğim. önce Venedi'klee başlayalım. Muhtemelen son haftalarda Venedik'teki su baskınlarını duymuşsunuzdur. Ee, şehir 1872'den bu yana karşılaşılan en kötü yüksek gelgitle boğuşurken e, San Marco Meydanı'nı bir haftada 3 kez kapamak zorunda kaldılar. E, i̇şletmeler, evler, kiliseler ve caddeler soğuk tuzlu suyla doldu taştı. Şu ana kadarki zararın e, 1 milyar e, euro olduğu tahmin ediliyor. Venedik 2003'ten bu yana büyük bir altyapı projesine milyarlarca euro harcıyor. Yapılan harcama ve alınan önlemlerin MOSS denilen bu tür aşırı gelgit olayına karşı koruma sağlanması gerekiyordu. Ancak tam da istenen sonuç anlamada anlaşılan zaman ve para kaybı var. Ancak şimdi şimdi iklim krizi ışığında öneriler daha ciddiye alınıyor. Ee, i̇klim krizinin yanı sıra e, MOZ için önlem almak isteyenler MOZ ile dev yolcu gemileri arasındaki bağlantıya da e, parmak basıyorlar. E, kentin e, inşa edildiği tarihi laguna giren dev yolcu gemilerinin artık girmemesi gerektiğini savunuyorlar. E, gemilerin e, su baskınına katkıda e, bulunduğu Sanırım bir gerçek. Çünkü yani en ufak bir geminin, en ufak bir teknenin bile nasıl dalga yarattığını görüyoruz. Bu da endüstriyel turizmin korkunç yüzü sanırım. Bir başka konuyla devam edeyim. Teknoloji ile ilgili bilimsel bir çalışma var. Ee, Isaac Stanley Becker'ın Washington Post'ta bir yazısı var. Ee, biyomekanik konusundaki yeni araştırmalar gençlerin kafa taslarının arkasında böyle boynuzsuz sivri uçlar geliştirdiğini gösteriyor. Kafaların öne doğru eğilmesinin neden olduğu kemik mahmuzları, omurganın başının arkasındaki kaslara doğru ağırlık yaparak... Ee, bağlanma tendonlarının kaymasına neden oluyor. Ee, bu sivri uçlar, kemik e, mahmuzları cildin baskı veya aşınmaya cevap olarak geliştirdiği nasır halinde kalınlaşma da olabilir. Ee, biyomekanik alanında doktora derecesine sahip bir masör olan ve makalenin ilk yazarı olan e, David Shahar. E, ee, bu çıkıntı kafatasından boynun hemen yukarısına doğru uzanıyor. Ee, görüntüsü e, araştırmayı Avustralya'daki e, Queensland'deki Sunshine Coast e, Üniversitesi'nde yürüten e, bilim adamlarına sürpriz olmuş bu görüntü. Daha önce yapılan bir çalışmada ekip genç erişkinlerin %41'inde dış e, oksipital çıkıntıdan bahsediyor. Bu genellikle genç insanlarda görülmediğinden daha fazla araştırma yapma ihtiyacını hissediyorlar. Araştırmaların sonucunda da bu çıkıntının akıllı telefonlar ve tabletler gibi el tipi cihazların yaygın kullanımıyla geliştirilen pozlarla bağlantılı olabileceği sonucuna varmışlar. Ee, yazarlar şöyle diyor, bulgularımız genç erişkin popülasyonun gelecekteki kas iskelet sağlığı hakkında bir kaygı uyandırıyor ee, ve duruş iyileştirme eğitimiyle önleme müdahalesine duyulan ihtiyacı artırıyor diyorlar. Bu makalenin ortak yazarı Mark Sayers, bu durum başka bir yerde olan kötü bir şeyin limanı, başın ve boynun doğru şekilde olmadığının bir işareti diyor. Önemli bir soru, genç yetişkin nüfus için ileri yaşların sahip olduğu degeneratif bir sürecin gelişiminin e, yaşamlarının bu kadar erken bir evresinde ortaya çıkması. E, Tabi cep telefonu, bilgisayar kullanmak, e, sürekli bir yapay ışığa maruz kalmak da insan ve diğer canlıların sağlığına olumsuz etki ediyor. Dolayısıyla buradan ışık kirliliği konusuna geçmek istiyorum. Geçen programda fizikçi Bülent Arslan'ı ağırlamıştım. Işığın kirli yüzü çalışmasından bahsetmiştik. Bu çalışmada sokak lambasının ışığına maruz kalan çınarların bir süre sonra kuruduğundan bahsediyor. Özellikle Ankara'da belli bir yerde olan çınarlar. E, yılbaşı ışıkları dolanan ağaçlarında bu durumdan memnun olmadığını düşünüyorum. Her türlü yaban hayatın doğal gece karanlığına ve gündüz ışığına ihtiyacı var. E, yapay ışık e, doğal düzene müdahale demek e, canlılarda davranış değişikliğine ve bozukluğuna neden olabiliyor. Gece maruz kalınan fazla ışık depresyon, obezite, uyku bozukluğu, diyabet, meme kanseri ve başka hastalıklara yakalanma riskini artırıyor. Oysa gece karanlığı çok önemli. Gece karanlığında salgılanan melatonin, melatonin hormonu vücudun biyolojik saatini koruyup ritmini ayarlıyor, kansere karşı koruyup vücut direncini artırıyor. E, sadece gece ve karanlıkta salgılanan melatonin hormonu hücreleri yeniliyor, yaşlanmayı geciktiriyor, antioksidan özelliği var, e, uykuyu tetikliyor, kolesterolü düşürüyor, tiroid, pankreaz ve böbrek üstü bezlerin düzgün çalışmasına yardımcı oluyor. E, vücutta melatonin hormonu salgılanmazsa ne olur? Bu salgılanmanın uzun süre baskılanması çeşitli sağlık sorunlarına neden oluyor. Büyüme veya karanlık hormonu diye bilinen melatonin, beynin orta kısmında bulunan beyin epifizi tarafından salgılanıyor. Gözün retina tabakasında bulunan ve ışığa duyarlı sinir hücrelerinin uyarılmasıyla üretilen sinyal beyin hipofizine iletiliyor. Beynin orta yerinde yer alan bu bölge gün içinde aktif değil. Gözden gelen bilgi doğrultusunda e, melatonin üretimi ve salgılanmasına karar veriyor. Gün battıktan ortalık karardıktan sonra melatonin üretimi başlayarak kana karışıyor. Kanda artan melatonin ile hareket yavaşlıyor, uyku cazip bir hale geliyor. Gece boyunca devam eden bu süreç sabah gün ışığının etkisiyle gözden aldığı sinyale dayanarak melatonin salgısını durduruyor. Gece aydınlığına maruz kalınan zamanın uzaması aniden ışığa çıkma melatonin salgılanmasını baskılayıp durduruyor. Bu kitapta Bülent Aslan ilginç bir araştırmadan da bahsediyor. Finlandiya'da 1983-1996 yıllarında kayıtlar incelenmiş, 10.935 kadın görme kaybı derecelerine göre sınıflandırılmış ve meme kanserine yakalanan kadın sayılarıyla ilişkilendirilmiş. İncelenen kadınlarda ee, görme kaybı arttıkça kanser oranının azaldığı saptanmış. Görme kaybı artarak tam körlüğe yaklaşan kadınlarda e, meme kanseri sayısı anlamlı bir şekilde düşüyor. E, gece vardiyasında çalışan kadınlarda da e, yapay ışığa maruz kaldıkları için olsa gerek meme kanseri riski artıyor. Melatonin salgılanmasıyla doğrudan ilişkilendirilen bir diğer kanser çeşidi de prostat. Bu konuda da Japonya'da bir araştırma yapılmış. Japonya'da 14.052 erkek işçi ile 1988 ve 1990 yıllarında bir araştırma yapılmış. Bu araştırma sonucunda prostat kanserine yakalanma oranları ve riskinin döner vardı ya da çalışan erkeklerde en yüksek, gündüz çalışanlarda ise en düşük olduğu saptanmış. Değişim yapmadan düzenli olarak gece çalışan işçilerde ise bu oran daha orta seviyede bulunmuş. E, bu da şunu gösteriyor. Gündüz ve gece çalışma saatleri sürekli değişen kişilerde vücut denge yaratmada zorlanıyor. Bu yüzden Dünya Sağlık Örgütü 2007 yılından beri, biyolojik saat bozulmasına sebep olan var diye çalışmalarını olası kanserojen olarak listeliyor. Ee, şimdi bir müzik arası verelim. Neurobox'ten Think adlı parçayı dinleyeceğiz. crashing to the moon Memories have told us of his doom The desert sand has covered us in tears Oh dear Whispers on the phone with wisdom Wisdom on the phone with time Whispers on the phone with wisdom I'm the boy Flesh is all we are. Whispers on the phone with wisdom. Wisdom. Wisdom. Wisdom. On the phone with time. Time. Whispers on the phone with wisdom. Wisdom. Wisdom. On the phone. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri ee, Açık Radyo Biyofiliya programındayız Neurobox'tan Thinki adlı parçayı dinledik ee, Melatonin hormonu ve ışık kirliliğinden bahsediyordum ee, Gece ışıkları hepimizi olumsuz etkiliyor Bu da melatonin salgısını baskılıyor Bu konuda fizikçi Bülent Aslan'ın bir kitabı var Kitapta da ilginç bilgi ve veriler var ee, İsrail'de yapılan bir araştırmada Uydu görüntüleri kullanılarak yerleşim yerlerinin gece ışık seviyeleri belirlenmiş e, ve istatistiki olarak kansel, e, kanser vakalarıyla ilişkilendirilmiş. E, kadınlarda akciğer ve meme kanseri vakalarının gece ışık seviyesi yüksek yerlerde %73 daha fazla olduğu saptanmış. Erkeklerde ise prostat kanseri vakalarına Gece daha fazla ışık yer alan yerlerde %110 daha fazla rastlanmış. Araştırmada tabii yaş cinsiyet gelir durumu gibi farklı parametreler de inceleniyor. Ama sonuçta gece ışıklarıyla meme ve prostat kanseri riski arasında doğru bir orantı var denilebilir. Bu sonuç çıkartılabilir. Melatoninin salgılanması sadece ışık şiddetiyle ilgili değil, ışığın dalga boyuyla da ilgili. Melatonin salgılanmasında en etkili dalga boyu spektrumu 446-477 arasında kalan kısım. Gece mavice zengin ışığa maruz kalınca da melatonin salgısı azalıyor. Mavi ışık, gece gözü en fazla yoran ve ağrıya neden olan ışık türü. Bu gece ağaçlara, yollara, köprülere, binalara uygulanan ışıklandırmanın sil baştan ele alınması ve tasarlanması gerekiyor anlamına da geliyor. Kırmızı veya beyaz ışık göçmen kuşların kafasını karıştırıyor. Kuşlar tek renk veya mavi ile, e, mavi ile yeşil ışıkta dünyanın manyetik alanını kullanarak yön bulabiliyorlar. Yön bulmaları kırmızı veya sarı ışıkta kaybolabiliyor mesela. Deniz kaplumbağaları ve böcekleri için uzun dalga boylarından daha az etkilendikleri için sarı turuncu renk daha çok kullanılıyor. Ateş böcekleri eş bulmak, bulundukları bölgeyi korumak, diğerleriyle iletişim kurmak için kendileri ışık yayıyorlar. O yüzden de ortamdaki ışıktan olumsuz etkileniyorlar. Özellikle kendi yaydıkları sarı renkle benzerlik gösteren geniş spektrumlu ışık kaynaklarının yakınında kendileri ışık yayamıyor ve dolayısıyla çiftleşemiyorlar. Ee, bu ışık kirliliği nedeniyle polen taşıyıcı hayvanların azalması ve tozlaşmanın e, da dolayısıyla azalması bitki çeşitliliğini de e, olumsuz anlamda etkiliyor. Yapay ışıkla çok fazla dikkat çekme eğilimi de var. Daha önceki programlarda bahsetmiştim. Ee, şehirde herkes var olduğunu göstermek, öne çıkmak için daha fazla yapay ışık kullanıyor. Neonlar, tabelalar her yerde çok yaygın gözümüze alıyorlar. Ee, rezidanslar, bankalar, sokak satıcıları, otoparklar, küçük bakkallar dahi tüm işyerleri kendilerini göstermek için çok fazla yapay ışık e, kullanıyorlar. Işıklı ee, tabelaları ve vitrinleri çok göz alıcı. Alışveriş merkezlerinde ışığı emecek yüzeyler yerine granit parlak taşlar kullanılıyor. Işık her yerden patlıyor. E, migreni olanlar bilir. Bunlar migrene de iyi gelen e, ışıklar değiller. Şimdi başka bir konudan bahsedeyim. Costa Rika'ya gidelim biraz. E, Costa Rika vahşi hayvanlarla çekilen selfilerin önüne geçmeye çalışıyor. Kosta e, Rica yaban hayatıyla ünlü. Tapir, çapın, e, maymunu, tembel hayvan, kızıl Amerika papağanı gibi hayvanlar ülkeye çekicilik katıyorlar. Hükümet bir araştırma yapmış ve Kosta Rika'ya gelen turistlerin yüzde kırkının özellikle flora ve fauna için geldiklerini saptamış. Bunlar güzel ama akıllı telefonlar problem yaratabiliyor. Çok fazla ziyaretçi vahşi hayvanlarla fotoğraf çekmek istiyorlar. Hayvan selfileri zararsız bir sosyal medya gibi görünüyor ama Costa Rica hükümeti bu konuda bir kampanya başlatmış ve buna son vermeyi umuyor. Stop Animal Selfies başlıklı bir kampanya ve Çevre ve Enerji Bakanlığı tarafından ülke genelinde uygulanıyor. Ziyaretçilerin hayvanları beslemelerini, fotoğraf çekmelerini ve onları manipüle etmelerini önlemek için yapılan bir kampanya bu. Bunları her yerde yayınlıyorlar. Bir de havaalanında... Bir alanlar yapmışlar mesela hayvanların doldurulmuş e, halleri var ve insanlar bunlarla fotoğraf e, turistler bunlarla havaalanında poz verebiliyorlar en azından buna teşvik ediliyorlar e, vahşi hayvanlar tarafından taşınan hastalıklar ve patojenlerle temas etmeyecekleri anlamına da geliyor bu e, daha güvenlikli bir şey. Human Society International bu kampanyayı destekliyor. E, Costa Rica dünyada hayvan serflerini durduracak ilk ülke. E, bu ülkenin ekoturizm ve sürdürülebilirlik konusundaki ilerici yaklaşımını da gösteriyor. Dolayısıyla diğer e, ülkelere de sanki e, ilham kaynağı olacak gibi gözüküyor. E, programın ee, i̇zlemenizi tavsiye edeceğim bir filmle bitireyim. Adı I Am. Ee, yönetmeni Liar Liar, Ace Ventura gibi komedi filmlerinin yönetmeni Tom Shadyac. E, ee, yönetmenin e, hayatı normal bir serinde devam ediyor. İşte bir komedi filminden ötekine doğru gidiyor. Başarılı da bir yönetmen. Ama bir gün bisikletiyle bir kaza yapıyor. Ve sanırım beyin sarsıntısı geçiriyor. O günden sonra da hayatı eskisi gibi olmuyor. Aylarca süren bir depresyona giriyor. Bütün yöntemleri de deniyor ama bir türlü olmuyor. Fakat bir gün bir film yapmaya karar veriyor ve bu film onun depresyondan çıkmasını da sağlıyor. Adı I am. Film bir soruyla başlıyor. Dünyamızın nesi var diyor ve biz bu konuda ne yapabiliriz? Dört kişilik bir ekiple Tom yola çıkıyor. Şairler, öğretmenler, dini liderler ve bilim adamları, bilim kadınları ile konuşuyor. Bunların arasında Howard Zinn var, Lynn McTaggart, Desmond Tutu, Tom Harmon. E, Coleman Barks e, dahil olmak üzere e, günümüzün en önemli bilgelerini ziyaret ediyor. Noam Chomsky de var aralarında. E, canlı organizma gibi bahsedilen piyasalardan, e, ekonomik büyümenin ne kadar akılcıl bir şey olduğundan, e, tüketim, çılgın tüketime kadar konulara değiniyor. E, mutluluğun kaynaklarına bakıyor. Bir nevi kendisinde iyileştirmeye çalışıyor sanırım yönetmen. E, dünyada neyin yanlış olduğunu sorarak başladık ve neyin doğru olduğunu keşfettik diyor yönetmen Tom Shadyak. E, filmi e, I Am adında internet ortamında bulabilirsiniz. Kiralayarak izleyebiliyorsunuz veya satın alabiliyorsunuz. E, daha böyle Hollywood bir e, film de olmuş. E, biraz bilimsel, biraz ezoterik bir film. E, kolay izleniyor, tavsiye ederim bir programın daha sonuna geldik editte açık Radyo program ekibine teşekkür ediyorum bir sonraki programda görüşmek üzere hoşça kalın biyofilya doğayla diğer canlılarla kültür ve tasarımla kurulan özelli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Hilir